tavla ve satranç ve benzeri oyunların oynanmasındaki hüküm nedir demişler. Şimdi İslam dininde insanın nefsini dinlendirmesi, kendisini devamlı surette çalıştığında psikolojik olarak bunalacağından dolayı caiz görülmüştür. Bu bağlamda bir oyun eğer kumara alet edilmiyorsa veya haramların işlenmesine alet edilmiyorsa veya içerisinde haram barındırmıyor ise vakit israfına gitilmediği müddetçe buna biz mubah deriz. Yani ne günahtır deriz ne de sevabı vardır. Mubah. Yani diyelim ki bir kişi satranç oynuyor veya tavla oynuyor veya işte neyse oynadığı bir şey. Kumara vesile edilmiş mi edilmemiş mi? Yok. Bir çay bile olsa, çay bile olsa, çayına bile oynasalar o nedir? Sonuçta bir tarafın kaybetmesi, diğer tarafın kazanması şeklinde olduğu için kumardır. Ha azmış seviyesi, oranı azmış, az veya çok fark etmez. İçkinin bir damlası da haramdır, bir düblesi de haramdır. Şimdi kumara vesile ediliyor mu? Edilmiyor. Mücerret olarak dinlenmek ve hoş vakit geçirmek için oynanır. Peki içerisinde haram barındırıyor mu? Mesela, Mesela okey de buna dahil mi hocam? Hepsi dahil. Yani bütün oyunlar, hani oyunlar dahil. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde yasaklanan bütün oyunlara baktığınızda cahiliye insanının, o cahiliye halkının onu kumar aracı olarak kullandığını görürsünüz. Kazanma ve kaybetme bir kazanç üzerine. devşirme Tabii yani. ki Ama bunu mübah bir oyun olarak yani haram barındırmıyor, kumara alet edilmiyor, vakit israfına gidilmiyor. Sabahtan oturuyor mesela adam kahveye. Akşama kadar veya öğleye kadar yok. Bu vakit israfıdır. Bunun mekruhluğu, tahrimen mekruhluğu veya günahlı oyundan değil başka Vaktin bir sebepten kaynaklanıyor. Onun için haram içermiyorsa yine söylüyorum, kumara alet edilmiyor ise veya oyunun kendisi, oyunun kendisinde bir takım haram etkenler oluşmuyor ise mubaktır, günahı da yoktur, sevabı da yoktur.